Yüz yüze başlıyor. Ben Eczacı Özlem Pamuk Aydoğan. 10 yıldır eczane eczacılığı yapıyorum. 12 yıl oldu. Mesleğimi icra etmeye başlayalı. Bir yıl Bursa SSK Bölge Hastanesi'nde çalıştım. Daha sonra gelip eczanemi açtım. Eczacılık benim kendi tercihimde. Benden büyük eczacılık fakültesinde okuyan bir kuzenim vardı İstanbul Eczacılık'ta. Onun yaz stajını yapması gerekiyordu. Onunla beraber ben de takılmaya başladım. Sonra beğendim. Çok fazla bilinçli olarak seçmedim ama hoşuma gitti. Ondan sonra tercihime girmiş oldum. Okurken eczacılığı çok pratiğini görmediğimiz için çok anlayamıyoruz. Ben stajlarımı da gerçi zamanında... Bütün stajları yaptım. Eczane stajı, hastane eczacılığı, endüstri de çalıştım. Bunların içerisinde en çok eczane eczacılığını beğendim. Kendime uygun olarak gördüm. Ama gerçek eczacılıkla bizim dönemimiz, şimdi yapılan uygulamayı ben gerçekten çok beğendim. Gerçek eczacılıkla eczane açtığında karşılaştık. Ondan sonra asıl işimi çok sevdim. Zor bana göre hele şu an çok daha zor. Ama zoru başarmak da insana çok büyük bir haz veriyor. Mesleğimi çok seviyorum. Ben mesleğime aşığım. Yani öncelikle insanlarla ve insanlara faydalı olunan bir iş. Hele ki bunun sağlık olması çok önemli benim için. İnsanlığın hayrına bir iş yapıyorsunuz. Yani ben birçok meslek gruplarını düşünürüm. Bazıları gerçekten insanların zararına. Bunun yanında bizim işimiz çok yüce bana göre. Doktorları da aynı şekilde, sağlık çalışanlarını da aynı şeye koyuyorum. Artı insanlarla birebir ilişkimiz var. Onlara sağlık verirken diğer yandan psikolojileriyle çok yakından ilgileniyoruz. Terapi gibi Bir hastanın eczaneye gelmesi. Tabi zaman zaman bunun bize şeyleri oluyor, dezavantajları da oluyor. Ama sosyal olan insanlar belki de bu işi çok seviyorlar. Ben işimi çok seviyorum. İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Sadece ilaç anlamında değil, elimin erdiği, dilimin döndüğü kadar herkese her zaman yardımcı olmayı sevdiğim için... İyi ki eczacılık mesleğini seçmişim diyorum. Bu kadar bilerek seçmedim işin gerçeği. Ama seçtikten sonra çok çok memnun kaldım. E, mesleğimizde sorunlar var. E, bana göre bütün işlerde sorunlar vardır. Zaman içerisinde şekil değiştirirler. E, değişime ayak e, uyduramayanlar muhakkak zorlanırlar. Hepimiz herkes için geçerli zorlanmak ama dünya değişiyor. Mesleğimiz de değişiyor kabuk değiştiriyor ben şu anki ya da bir süreden beri gelen değişimlere o şekilde bakıyorum yani bu da çok uyanık olmamızı gerektiriyor zihnimizi sürekli çalıştırırsak beynimizi sürekli çalıştırırsak zaten değişimlere daha kolay adapte olabiliriz gibi geliyor bana. Yani biz biraz atıllığı seviyoruz herhalde ki o yüzden değişikliklerde çok tepki veriyoruz. Halbuki önce değişimin şeyi zor, ismi zor, ilk adımı atmak zor her zaman için. Yani sorunlar var tabii ki ama bana şey gelmiyor, çok zor gelmiyor. Ben şu an memnunum. Yani çok özel bir şeyim yok, düşüm yok. Ya yani öncelikli olarak gerçekten bilinçli olarak tercih yapılmasını söylerim ama... Çoğu gencimiz bilinçli tercih tabii ki yapamıyor. Yaptıktan sonra mesleğini görebiliyor. Bu yeni eğitimle, beş yıllık eğitimle zannediyorum biraz daha değişecek. Ama zaten seçtikten sonra oluyor yine tanışması meslekle. Ben insanın ne iş yaparsa yapsın, severek yapmasını... Bilinçli yapmasından yanayım. Severek ve isteyerek yapılan her işte başarılı, başarıya ulaşılır ve bir kalite yakalanır. Siz kaliteyi yakaladıktan sonra zaten başarı arkasından gelecektir. Eğer bir takım başka e, parametreleriniz varsa hayatta maddi manevi. Her şey bana göre öncelik her şey insan için olmalı. İnsanın insanlığına yaraşır bir şekilde olmalı. Bizim mesleğimizde de ben bunu söylüyorum. İnsan için varız, insan için hizmet ediyoruz. Ve insanın insanlığına yakışır şekilde, onuruna yakışır şekilde hareket etmelerini istiyorum meslektaşlarımın. Mesleğimiz insan sağlığına, toplum sağlığına hizmet etmek. Elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki sevgili meslektaşlarım eczanelerinde çok fazlasıyla bu hizmeti özveriyle sürdürüyorlar. Bunu biliyorum. Ama bu gelen insanlara yani bize gelenlere ne kadar fazla şey sunabilirsek o kadar daha çok iş başarmış olarak sayıyorum ben kendimizi. Bu sebeple Meme Sağlığı Derneği'ne Üye oldum, kendimde bir e, rahatsızlık geçirdim. Ondan sonra çalışmalara e, katılmamı istediler. Gerçekten girdikten sonra çok memnun kaldım ve meme sağlığı konusunda özellikle meme kanseri konusunda toplumumuzun, kadınlarımızın çok bilgisiz, e, hiçbir farkındalığı olmadığını, yani çok az kesimin farkındalığı olduğunu, e, meme kendi kendine meme muayenesini yapmadığını E, gördük Ve bunu e, yaygınlaştırmanın bana göre en kolay, en çabuk, en hızlı yolu eczanelerimizden geçiyor. Ve bu sebeple ben özellikle eczacılarımızı buradan bu konuya eğilmeleri için davet ediyorum, destek bekliyorum. Sizlerin e, Memeder Derneği'nin... E, linki adresimizde de, şey e, web sitemizde de var zaten ve oradan girip inceleyip konuya hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Her şey e, sağlıklı toplum için sağlıklı yarınlar ancak e, sağlıklı kadınlardan geçiyor. Sevgili meslektaşlarımı bu konuya özen göstermelerini rica ediyorum. Jesus Yüz